Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Evet, normalde bu sınıf bir hayli kalabalık oluyordu ama bu akşam pek azız. Belki gelirsiniz diye bekledim ama herhalde sınav için mi çalışıyorsunuz ya da arkadaşlarınızın haberimi olmadı bu hafta da ders olacağından? Evet, anladığım kadarıyla herhalde tam bilgileri yoktu arkadaşların. Ne yaptı? Sınava çalışıyorlar. <gülüyor> evet. Peki. Şimdi sizinle bu akşam bir sekizinci hafta konusunu işleyeceğiz. Bu akşamki işleyeceğimiz konu aslında doğası itibariyle daha önceki haftalarda işlediğimiz konularla alakalı. Din felsefesi tabiatı itibariyle metafizik bir konu olduğu için, metafizik bir ders olduğu için her konu bir şekilde birbiriyle bağlantılı gibi görünüyor. Daha önceki derslerde işaret ettiğimiz hususlar bu akşamki işleyeceğimiz konuyla bir şekilde alakalı gibi görünüyor. E, kötülük problemini daha önceki derslerde bir iki defa e, işaret ettiğimi hatırlıyorum. Bunlardan birisi hatırlayacaksınız. Nizam ve gayet delilini işlerken e, işaret etmiştim. E, kötülük probleminin nizam ve gayet delilini en ciddi eleştirilerden e, birisi olduğunu e, söylemiştim. Çünkü eğer evrende kötülük varsa, şer varsa e, tabiat itibariyle bu şer de evrende bir takım şeylerin yolunda gitmediğini en azından Gayesel açıdan işlerin yolunda olmadığını yahut da hem de nizam olarak da düzen olarak da tam bir düzenli olmadığı şeklinde bir anlama gelmekteydi. Bu akşam kısmet olursa bu meseleyi etraflı işe ele almayı düşünüyoruz. Bir de e, bu mesele modern dönemde özellikle çok ciddi bir şekilde işlenen ve tartışılan bir konu olma özelliği taşıyor. Özellikle bu konunun aslında bir diğer başlığı ateizmdir. Yani kötülük problemi ve ateizmdir. Çünkü Modern dönemde en fazla tartışılan dine yönelik en fazla eleştirilerin geldiği ateist olanların da Tanrı'ya inanmayan kişilerin de Tanrı'ya inanmama noktasında en fazla kendilerine perde ettikleri ve da konu ettikleri meselelerden birisi bu. Niye bunu böyle yaptıklarını birazdan açmaya çalışacağım. Bu itibarla oldukça önemli ve ciddi bir metafizik bir mesele karşımızda duruyor. Yine geçen haftalarda işlediğimiz Tanrı'nın sıfatlarıyla alakalı olan meselelerle de alakalı. Çünkü yine hatırlayacaksanız son derste sizin de Tanrı alem münasebeti üzerinde etraflıca durmaya çalıştık. Bir şekilde kötülük ve kötülüğün varlığı meselesi Tanrı alem ilişkisine dair olan konuları da aydınlatmaya yarayan bir tabiatı var. Çünkü evrende nasıl oluyor da buradaki asıl meselasında nasıl oluyor da iyi bir varlıktan, mükemmel bir varlıktan, bir takım kötü şeyler zuhur edebiliyor, ortaya çıkabiliyor meselesi ee, en temelli konulardan birisi. Nasıl bir yol takip edeceğiz diye sorarsanız, diğer akşamlarda olduğu üzere, diğer derslerimizde olduğu üzere, öncelikle sorunun İslam din felsefesi içerisinde nasıl şekillendiğine değineceğim. Ee, oradan bir takım düşünürler üzerinden problemi tartışmaya çalışacağız. Ee, daha sonra dersin ilerleyen kısımlarında, modern dönemde, Mantıksal kötülük problemi üzerinde duracağım ve delici kötülük problemi. Bunlar modern dönemde yine Batı din felsefesi içerisinde konunun en fazla tartışıldığı temel meseleler olma özelliği taşıyor. Son olarak da dersin son kısmında da Kur'an'i teorisi başlığıyla en azından problemi belli bir anlamda çözüme kavuşturma ve netleştirme girişiminde bulunarak bu dersi tamamlamış olacağız. Bu derse belli bir anlamda geçen haftalarda işlediğimiz işte sıfatlar konusunun bir devamı niteliğinde de yine görmek mümkün. Ve bu konular bağlamında da birçok konuya bir şekilde değinmiş olacağız. Şimdi biz kötülük problemi derken önce bir iki şeyin üzerinde konuşmak lazım. Yani bir kere kötülük var mı diye konuşmak lazım evrende. Eskiden kötülük meselesinin tartışıldığı kavramlardan birisi şer meselesiydi, şer ifadesi veyahut da daha kelami bir tabirle söylersek kubuh dediğimiz şey. E, çirkinlik, şer var mı evrende? Şer var mı? Var e, görünüyor. Yani bu açık bir durum gibi görünüyor hatta. Şöyle ki e, bunun bir başka tartışılabilecek kavramlardan birisi de zulüm, haksızlık, adaletsizlik gibi düşünelim. Bunlar var mı? Var. E, yani savaş vakası özellikle şer meselesi söz konusu olduğunda en fazla dikkate alınabilecek konulardan birisi. Hem bir savaşın, sıcak bir savaşın yaşandığı bir coğrafya içerisindeyiz. Tabiatıyla her gün onlarca, bazen yüzlerce ölülerin olmuş olması. Savaş şöyle bir hadise ki bazen ölüm savaşı içerisinde bir kurtuluş gibi görünüyor. Geride kalanlar açısından daha sıkıntılı bir aşama bizi bekliyor. Çünkü onların savaşta eşini kaybeden bir kadın olduğunuzu düşünün yahut da Çocuğunu kaybeden bir kadın olduğunuzu düşünün. Bir anne baba olduğunuzu düşünün vesaire. Tabiatıyla acılar ve şerler katlanarak büyümüş oluyor. Yine diğer taraftan baktığımızda tabi afetler dediğimiz işte depremler, tosunamiler, yangınlar ve bazı ölümcül hastalıklar. ceza haksız cinayetler, namus ihlalleri vesaire. Bütün bunlar <gülüyor> evrende. Şer dediğimiz bir hadisenin olduğuna işaret eden hususlar. Bu çok açık gibi görünüyor. Dolayısıyla ikinci aşamada tartışılacak hususlardan birisi bu bir şer meselesi, bir problem mi? Felsefi anlamda nasıl bir problem diye baktığımızda biz bunu problem olarak görmesek bile bazıları görmüşler. Bunu çeşitli şekillerde tasnif etmişler. Şöyle bir tasnif var, bir mantıksal kötülük problemi dediğimiz bir problemin ifade ediliş biçimi var. Ve yine delici kötülük problemi dediğimiz bir e, ifade biçimi var. E, bunları birlikte anlamaya çalışalım. Mantıksal kötülük problemi dediğimizde bu ders esnasında hem kötülüğün farklı türleri olduğu üzerinde duracağım size. Hem de bu kötülüğün farklı türlerine de farklı türden nasıl teodiseler geliştirilebilecek meselesi üzerinde duracağım. Şöyle ifade ediliyor sorun. Birinci önerme tanrı vardır ee, dersimizin ilk başlarından itibaren konuştuğumuz mesele bu idi, var. Ve diğer taraftan ikinci aşamada sizin sıfatlar konusunu konuştuk, hatırlayacaksınız. Sıfatlarda da onun her şeye gücü yeten, mutlak kudrete sahip, her şeyi bilen, mutlak ilmi olan ve yine işlemedik ama onun sıfatlarından e, adettiğimiz mutlak olarak iyi olması, hayır olması sıfatların. Bir taraftan da bir üçüncü önerme en son olarak da dedik ki kötülükte de var mı? Var dedik. Bazı düşünürler, bazı ateist düşünürler, bazı agnostik düşünürler ve hatta bazı eleştirmenler diyelim ve da meseleyi anlamak isteyenler de var tabiatıyla. Sadece bunu bu problemi ortaya koyanların kötü niyetli olduğunu düşünmemek lazım. Nasıl oluyor da şer var meselesi. Nihayetinde pekala inanan insanların da anlamak istedikleri bir konu olma. Özelliği taşıyor. Öyleyse diyorlar ki bu üç önermenin, bu üç ifadenin eş zamanlı bir şekilde savunulamayacağını ifade ed ediyorlar. Bazı düşünürler, bazı ateistler ve eleştirmenler. Niye diye sorarsanız, çünkü e, soru şu şekilde ilerliyor. Eğer Tanrı varsa ve her şeye gücü yetiyorsa kötülüğü engeller ama engellemiyor. Kötülük var. O zaman gücünde mi bir sorun var? Şeklinde bir soruyu soruyorlar. Ee, yok her şeyi gücü yetiyorsa ama her şeyde bilen acaba elimde mi bir sorun var? Kötülüğü e, yine bir taraftan evrende kötülük olduğunu da biliyor. Bunda bir sorun var diye soruyorlar. Ee, yahut hem her şeyi gücü yetiyor hem her şeyi biliyorsa e, acaba iyiliğinde mi bir sorun var? Yani Tanrı iyi niyetli bir varlık değil mi? diye bir sual gelmiş oluyor. Bu sorunun devamında da yine Ha yine e, kötülük var. Öyleyse bir dindar hem Tanrı her şeyi gücü yetiyor, hem her şeyi biliyor, hem de mutlak olarak iyiyse, bir kötülük niye var şeklinde bir soruyu soruyor. Bir başka ifadeyle biz buna mantıksal kötülük problemi diyoruz. Çünkü bazı düşünürler bu üçlünün bir tutarsızlık oluşturduğunu, tutarlı bir şekilde savunulamayacağını, çünkü ya bir kudretli eksikliğe, ya bilmede eksikliğe, ya iyilikte bir eksikliğe yahut da e, nihayetinde Tanrı'nın varlığında bir eksikliğe bizi götüreceğini iddia ediyorlar. Bu üç tane önermenin kendi içerisinde bir tutarsızlık birbirini götüren, birbiriyle çelişen bir konu arz ettiğini söylüyorlar. Bu çok meşhur bir argüman, mantıksal kötülük problemi olarak bilinen bir mesele. Bunun farklı türleri var, farklı türlerde tartışılan konuları var ama mesela en temelde, meselenin ortaya çıkışı böyle. Yani e, Tanrı'nın mutlak kudretiyle, mutlak ilmiyle ve mutlak iyiliğiyle evrendeki şerri nasıl e, uzlaştıracağız? Ha bir grup insanlar bunlar uzlaştırma niyetleri zaten yok bunların uzlaşması olduğunu söylüyorlar. Biz inanan insanlar, e, hem Tanrı'nın varlığına inanan hem de onun sıfatlarına inanan insanlar açısından bir mesele ortaya çıkmış oluyor. E, Tabiatıyla bunları peki biz nasıl bağdaştıracağız, buna nasıl bir açıklama getireceğiz diye baktığımızda e, burada şöyle bir kavramla karşılaşıyoruz. Teodise dediğimiz ilahi adalet, İslam düşüncesindeki bilinen ifadeyle söylersem adli ilahi dediğimiz bir konu ortaya çıkmış oluyor. O da şu önce bildiğimiz kavramdan hareket edelim. İlahi adalet Tanrı'nın adil olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ilahi adalette, adli ilahi meselesinde biz ilahi olanın hangi gerekçelerle evren içerisinde şerre müsaade etmiş olabileceğini şerrin, şerri var etmiş olabileceğini anlamaya çalışan yaklaşımlara ilahi adalet, adli ilahi diyebiliriz. Yani Tanrı hangi açılardan, hangi gerekçelerle, e, hangi mantıkla belli bir anlamda yeryüzünde e, kötülüklere izin vermiş olabilir? Yahut da bunların birbiriyle bağdaştığını anlatmaya çalışan bir yaklaşım. Batı düşüncesinde kullanılan ifade Teodisedir. Kelime anlamı olarak aynıdır. İlahi adalet ne ise? Teodisede odur. Teo, daha önceki derslerde konuştuk Tanrı demekti. Bise ise adalet. Yani <gülüyor> Buradaki teodese kavramı da e, ilahi adalet anlamına geliyor. Çok yaygın olarak kullanılan bir ifade. E, hem İslam düşüncesi içerisinde hem Batı düşüncesi içerisinde çok sayıda teodeseler var. Şimdi birlikte bu teodeseleri anlamaya ve üzerinde durmaya çalışacağız. İslam düşüncesinde sorunun şekillenişine dair söylenecek çok şey var. Muralım'ın i̇bn Sina'dan başladım, bir filozoftan başladım ama... Daha geriye doğru gittiğimizde, özellikle İslam düşüncesi içerisindeki birçok mesele aslında işaret meselesiyle ilgili gibi görünüyor. Çünkü daha önceki derslerde zaman zaman işaret ettiğim konulardan birisiydi. Muhtezilin ortaya çıkışını hatırlayacaksınız. Da İslam düşüncesindeki bir takım kavgaların ortaya çıkışı, mürteki bir kebire dediğimiz büyük günahın işlenmesiyle alakalı meseleler. O daha sonra o siyasi konu. Daha sonra birçok felsefi konuya da temel teşkil etmiş. Çünkü hatırlayacaksınız, hani en azından dini açıdan baktığımızda düşmanları haksızlık eden düşmanları öldürmekte bir sakıncı yok gibi görünüyor. Ama özellikle Hz. Peygamber vefatından sonraki yaşanan sıfın vakası, cemel vakası, özellikle sıfın vakası, çok sayıda Müslümanın karşı karşıya geldiği, sahabenin karşı karşıya geldiği ve birbirlerini e öldürdükleri bir durum ortaya çıkmış oluyor. Müslümanlar için ciddi bir travmadır. Çünkü ölen de Müslüman, öldürülen de Müslüman. Tabiatıyla bunu nasıl izah edeceksiniz? Bu izah denemesi belli bir anlamda bu şerle alakalı temel mesele İslam düşüncesindeki birçok e, hem felsefi ekolün hem bir kelami okulun şekillenmesine sebebiyet vermiştir ki de Bu ekoller içerisinde ayrıştıran tutum ise onların büyük günah meselesindeki temel yaklaşımları ile alakalı. Bu konuya ilerleyen haftalarda din ve ahlak diye bir meselemiz var. Orada tekrar değinmiş olacağız. Yani bu büyük günah meselesi, şer meselesi İslam düşüncesinde işin başından itibaren konuşulan bir konu olma özelliği taşıyor. Zamanla bu daha felsefi bir hüviyette tartışılacak. Muhtizide'nin Hatırlayacaksınız birkaç kelamda buna dair söylemek isterim. Aslah alallah ilkeleri var. Yani e, Allah'ın üzerine e, kulları için iyi olan, aslah olanı, en iyi olanı yapmak vaciptir gibi bir anlama geliyor. Tabiatıyla e, Allah da adildir. Öyleyse evrendeki adaletsiz gibi görünen durumlarla e, ilahi olan adaleti, adli ilahiyi bir şekilde bağdaştırmak lazım Mu'tezile bu meselenin İslam düşüncesi içerisinde yine çok sayıda tartışmaya sebebiyet veren bu meselenin ana başlığı hüsün ve kubuh meselesi. Hüsün yokubu yani hasen, güzellik ve çirkinlik veyahutta da e, bilinin ifadesiyle söylersek e, salah aslah meselesi yine bizim en temel meselelerimizden biri olma özelliği taşıyor. Sorunu genelde çözmek açısından Mu'tezile'nin ahlaki bir tutum takındığının, insanın özgürlüğüyle meseleyi bağlantılandırarak çözmeye çalıştıklarını görüyoruz. İlerleyen zaman içerisinde özellikle kötülük problemi ilişkin en ciddi çözümlerden birinin Plantinga üzerinde özgürlükle alakalı bir çözüm olduğunu modern din felsefesi içerisinde Altını çizerek söyleyeceğim. İslam düşüncesi içerisinde bu öncelenmiş, çok erken tarihli olarak konuşulmuş bir konu olma özelliği taşıyor. Bunun nasıl bu şekilde anlatılabileceğini de birazdan daha detaylı bir şekilde açmaya çalışacağım. Yani müsaadenizle bir çay içmem lazım, yemek yedim. Bu arada siz çayınızı zaten içiyorsunuzdur. Sınıfta herkes burada her ne kadar şeyimiz sayımız geçen akşamlardaki kadar olmasa bile. Evet. Buradasınız değil mi arkadaşlar? Peki. Ee, evet. bizi haftası. Ya sizin... E Vize haftası olduğunu duyan da diyecek ki ne kadar zor bu arkadaşların soruları. işte çok zorlanıyorlar falan diye. <gülüyor> Son derece kolay bir sınav olduğu anlaşılıyor. Bir 20 dakika içerisinde. 20 dakika içerisinde bütün işler bitiyormuş bildiğim kadarıyla. Evet. Ne yapalım arkadaşlar? Bize de evet. Elif Hanım sizin gibi arkadaşları tenzih ediyorum zaten buradaki Hazirun e, iyi bir Hazirun'a benziyor yani evet e, yani sınav ders düşünmüşler artık bilmiyorum nasıl düşünmüşler ben Sakarya'da da derse girdiğim zaman zaman ilk tam dersini e, orada da sınav haftasında ders yapıldığını biliyorum e, ama artık nasıl takdir ettiler öyle düşünmüşler evet hayırlısı olsun inşallah peki kaldığımız yerden devam edersek ee, kelam sahasından sonra kelamda sorunun nasıl bir mahiyette olduğunu kısaca işaret ettim eee Dersin ilerleyen vaktinde tekrar buraya geri dönmüş olacağım. Bir de felsefe içerisinde acaba İslam düşüncesinin biliyorsunuz çok temel ayakları var. Kelam, felsefe ve tasavvuf diyebileceğimiz çok temel paradigmalar belli bir anlamda. Felsefe içerisinde acaba sorun nasıl şekillenmiş ve ne tür cevaplar bunların içerisinde aranabilir diye bunun üzerine birazcık durmaya çalışayım. Biz genelde felsefe dediğimizde çok o üçlüyü unutmamak lazım. Tarihsel olarak da Kindi, Farabi ve İbn Sina üçlüsünü daha sonra Gazali'de eleştiri gelecek. Ben daha doğrudan size İbn Sina üzerinden meseleyi anlatacağım. Çünkü İbn Sina'da Kindi ve Farabi tarafından ele alınan meselelerin olgunlaştığını görüyoruz. Daha tam bir sistem haline dönüştüğünü görüyoruz. Ki zaten meşayih olarak adlandırılmalarından ötürü de bir takım meseleleri çözümlerinde bir paralelliğin ve ortaklığın olduğunu e, tahmin edebilirsiniz. Şimdi i̇bn Sina'nın bunu çözümü çok kabaca birkaç şey söyleyeceğim. Ardından da onun ana metninden aldığım bir parça var. Oradan yer yer okuruz diye düşünüyorum. E, şöyle düşünüyor i̇bn Sina'nın anahtar kavramı burada Adem-i Kemal. Yani Adem kelimesi Adem olarak düşünmeyin de Elifli Adem değil de Ayınlı Adem olarak düşünürsek, Adem yokluk demek, madum anlamında. Adem'i Kemal ise Kemal'in yokluğu, Kemal'in eksikliği. Yani İbn Sino açısından sistemini düşünürsek onun sisteminde ilahi olan mutlak hayırdır, mutlak iyidir. Tabiatıyla mutlak iyi olan da, mutlak hayır olandan da ancak kendisi gibi iyi olan varlıklar sudur eder, ortaya çıkar. Evet, o zaman İbn Sina haklı olarak sormak lazım. Peki, e, ilahi olan böylesine iyiyse nasıl oldu da evrende şer zuhur etti, ortaya çıktı diye so sual edildiğinde İbn Sina'nın buna vereceği cevap birincisi şerrin bizatihi varlığı olmadığını söyleyecek. Yani evrende şer asli bir varlık değil. Peki nasıl bir varlıktır diye sorarsanız ademi kemal durumudur. Yani Kemal'in eksikliği ile alakalı bir durumdur. Yoksa evrende bizatihi e, kötülük söz konusu değildir. Söz gelimi e, diyelim ki saçı olan açısından düşünelim. Saçın olması belli bir anlamda kemal olduğunu düşünürsek kellik inisini açısından ademi kemaldir. Yani saçın olmayışı halidir. Bu saçın olmayışı hali de bizatihi değil arızidir. Bazı durumlarda bazı bireylerde Ortaya çıkan bir durum. Yani bizatihi kendi başına bir varlığı söz konusu değil. Benzer bir şekilde evrende hayır söz konusu olduğunda hayır daha çoktur, daha fazladır. Ve tabiatıyla ee, onun olmadığı durumlar, onun eksik olduğu durumlar var mıdır? Vardır ama bunlar bizatihi değil arzidir. Ve bununla alakalı söylediği, eğer arızı ise, gelip geçiciyse, bununla alakalı söylediği şeylerden birisi, mesela İslam düşüncesi içerisinde en fazla geliştirilen teoriselerden birisi, vecih diyebileceğimiz, görecelik diyebileceğimiz bir açıklama tarzıyla alakalı. Yani kötü gibi görünen durumların aslında iyi hallerin bir tezahürü, iyi hallere sebebiyet veren durumlar olabileceğini ifade ediyor. Yani İbn-i Sina diyor ki bir açıdan şer gibi görünen haller aslında bir başka açıdan hayır gibidir. Hayır ortaya çıkaran sebeplerdir. O nedenle bazılarını şer gibi gelen hususlar bir başka açısından bir başkası için aslında hayır durumu söz konusu olabilir şeklinde bir kavramsallaştırması söz konusu. Bu çok kullanılan argümanlardan birisi. Belli bir anlamda Kur'an-ı Kerim'de de bazı kötülük şer gibi görünen durumlar açısından çok sık kullanılan bir argüman. Diğer taraftan yine kötülüğün miktarı ile alakalı. Diyelim ki en fazla kullanılan argümanlardan birisi de şu. Yani içinde yer aldığımız evren iyilik ve kötülük dengesi üzerine bir başka ifadeyle zıtlarla kaym olan bir evren. Tabiatıyla sıcak var, soğuk var, beyaz var, siyah var vesaire... Her tarafta bir zıttık dengesi var. Bu itibarla e, hayırın anlaşılabilmesi için şerrin ortaya çıkmasında da şer gibi görünen hallerde de bir makuliyet vardır şeklinde bir açıklama tarzı var. Buna karşın getirilen bir karşı eleştiri şöyle. E, bu anlaşılabilir bir şey ama evrende siyahın siyahlığını anlamak için bütün evreni siyaha boyamaya gerek yoktu şeklinde bir argüman var. Yani bazıları diyorlar ki Evet, hayrın anlaşılabilmesi için şerre ihtiyaç vardı ama şer bu kadar çok mu olmalıydı? Yani birazcık şer olsaydı da biz hayrın hayırlığını anlardık şeklinde bir açıklama tarzı var. İstina'nın buna eleştirisi şöyle, evrende kötülük veyahut da şer çok değildir, birazcık vardır söylediği şeylerden birisi. Bir şeyin kefir olmasıyla ekser olmasını karıştırmayın diyecektir. Bir başka ifadeyle evrende şerre rastlanması belli bir anlamda bazen bazı durumlarda sık rastlanmış olmasıyla onun ekser olması, en çok olması arasında bir farklılık vardır diyecek. Bu hızlıca özetlediğim temel perspektifin bir kısmını gelin birlikte metin üzerinden anlamaya çalışalım. Bir de bunu söylemeden önce şunu söylemeye ee, şunu ifade etmeyi kaçırdım. Biz genelde kötülüğü üçe ayırarak tartışıyoruz arkadaşlar. Şöyle ki bir metafizik kötülük diye bir kötülük düşünüyoruz. Sonra ahlaki kötülük, sonra fiziksel kötülük diye bir 3'e ayırıyoruz e, kötülükleri. Bunu yapmanın faydası nedir diye bir sorunu Tam anlamıyla çözemesek bile bazı yönlerde sorunu çok iyi çözdüğümüz bazı yönlerde eksik kaldığımız durumlar var. Bu açıdan o problemi kademeli bir şekilde farklı cihetleriyle ele almak daha doğru gibi görünüyor. Söz gelimi biz metafizik kötülük söz konusu olduğunda bu kötülüğün ilahi olanla alakasını genelde konuşuruz. Nasıl oluyor da evrende bir şer dediğimiz mesele ortaya çıkmış oluyor. Ahlaki kötülük söz konusu olduğunda bizim gibi insanların elinden çıkan kötülükleri ve şerleri kastediyoruz. Fiziksel kötülük veyahut da tabii kötülük söz konusu olduğunda doğal afetleri, bir başka ifadeyle insanın iradesinin geçerli olmadığı durumları kastediyoruz. Turba Hanım için söyleyeyim, burada tam doğrudan mutezile hedef aldığının, Zannetmiyorum yani hani ona o anlama gelebilecek bir şey de yok bazı açılardan aslında bazı açılardan hem fikirler, e, burada yani İbn-i Sinan'ın yaşadığı dönemde Dehri Yun'un olduğunu da dikkate almak lazım zannedersen doğrudan mutezile ile alakalı olmaktan ziyade kuşkusuz aralarında biri kelamcı biri felsefeci olmak itibariyle farklar var. Ama burada sanki doğrudan muteziliği hedef almıyor gibi görünüyor. Çünkü mutezili açısından sistem kendi iç bütünlüğüne sahip gibi görünüyor. Evet. <gülüyor> metafizik dediğimizde arkadaşlar, metafizik kötülük ilahi olanla alakası. Yani e, evrendeki evrendeki kötülükle ilahi olanın varlığıyla alakası meselesi daha ziyade. Hani nasıl oluyor diye evrende kötülük var. Nasıl oluyor da alemde kötülük meydana gelmiş oluyor? Bunun alakalı bir konu. Burada bir küçük bir parça var. Buradan neredeyse İbn Sina'nın sonuna kadar, bölüm sonuna kadar İbn Sina'nın metafiziğinden alınmış bir parçadır. Çok önemli bir metindir, sıkı bir metindir. Metnin orijinali Özgün Halid'in Felsefesinin daha okumalarda var, onu da öneririm. Yoğun bir metin, de bir metin. Şöyle söyleyeyim, burada i̇bn Sina nasıl oluyor da sudur sistemine ilahi olanın yaratma eylemi söz konusu olduğunda, nasıl oluyor da kötülüğün ortaya çıktığını izah etmeye çalışıyor. Genelde kullandığı bir takım argümanlar var. E, felsefecilerde yaratma bir kere inayetin neticesidir, hayrın neticesidir, e, bir tedbirin neticesidir. Burada vurguladığı şeylerden birisi e, ilahi olan ve varlık dediğimiz şey onun cömertliğinin e, neticesidir. Fakat bütün bunları anlatırken diyor ki kullandığı birkaç tane ifade var. Bunlardan birisi hatırlayacaksanız imkan belirini sizinle konuşurken i̇bn Sina'ya Referansta bulunduk. Onun imkan ve vücub ifadesi üzerinden birçok meseleyi çözdüğünü hatırlayacaksınız. Burada da benzer bir yol takip ettiğini görüyoruz. Yani imkan kavramı birçok, yine bazı meseleler var. Şimdi birazdan söz edin edeceğim. O meseleleri izahta ve çözümlemede çok yarayışlı bir kavram gibi görünüyor. i̇bn Sina söz konusu olduğunda. Bakın burada diyelim ki, diyor ki ilahi olan imkan nispetinde. Bu kavramların hep altı çizilebilir belli bir anlamda. Zatının iyilik ve etkinliğin sebebi ve belirtilen tarzda onun düzenle muşrut olmasıdır. Şu yine, olabilecek en mükemmel seviyede, alâ ve çil fil imkan", iyilik düzenini akleder. Bu bir kayıttır, filozof açısından düşünülmüş, önemli bir kayıttır. Ki bazı sorunları açmak açısından işe yarayacak bir kayıt. İyilik düzenini akleder. Düzenli iyilik olarak aklettiği şey ondan imkan ölçüsünde. Bakın bu imkan kavramı hep altı çizilmesi gereken kavramlar. Düzeni en iyi ve en kusursuz olarak gerçekleştirecek şekilde taşar. İnaetin anlamı budur. Evreni ilahi olan inayetle yaratmaktadır. Mesela kötülüğün çeşitli türleri vardır diyor. Bilgisizlik, zayıflık ve özür gibi. Bunlar sebebin yokluğundan değil. Üzüntü ve keder gibi herhangi bir sebebin idrakinin yol durumlara da kötülük denmektedir. Bizim az önce işaret etmeye çalıştığımız ademül kemal yani iyiliğin yokluğu anlamındaki e, kötülüğü burada işaret etmeye çalışıyor. Şimdi burada vurguladığı ifadelerden birisi varolum idrakinin kötülük sayılması yok olana kıyasladır. Yani ademe kıyasladır. Yetkinlik ve sağlam yokluğunun kötülük sayılması sadece o şeye kıyasla değil, aksine özü ve varoluş itibariyle kötü oluşundadır. Mesela körlük sadece gözle meydana gelir, onun kötülük sayılması için sadece gözle meydana gelmesi yeterlidir. Körlüğün kötülük sayılmamasına akla kılacak bundan başka bir şey yoktur. Sıcaklıkla alakalı verdiği örnekler var. Örnekle. Burada birkaç tane maddede e, diyor ki kötülüğün ortaya çıkışının bazı harici sebepleri vardır diyor. Burada iki tane madde var. İsterseniz yoğun metafizik bir metin. Birkaç cümle okuyabiliriz tadımlık. Her şeye hocam sınavda çıkar mı falan şeklinde koşullanmayın sınav haftası ama birazcık da anlamaya klasik metinlere de aşina olmaya da e, yarar var. O şekilde bakın. E, diyelim ki onun açısından kötülük maddenin Tabi maddeyle madde ile alakalıdır. Yani ademül kemal demesi. Çünkü madde e, kemali ilahi olanın inayetinin tecellisi olan kemali bütünüyle yansıtabilecek bir karakterde değildir. Madde doğası itibariyle eksik bir yapıda ilahi olanın inayetini ve tecellisini tam olarak e, yansıtamıyor. Ona tam olarak bir mütekabiliyet arz edemiyor. Dolayısıyla her ne kadar ilahi olandan her şeyi mükemmel bir şekilde sudur etmiş olsa da madde düzeyine geldiğinde orada bir takım eksiklikler, adem durumları ortaya çıkmış oluyor. E, haklı olarak der, şu da denilebilir, yani ilahi olan niye burada bu eksikliğin ortaya çıkmasına imkan verdi ki denilebilir, onu da yine imkan kavramıyla açacak ki imkan e, onun açısından özel bir kelime. Çünkü bu içinde yer aldığımız alemi, alemin tabiatı mümkün bir alem olmuş olması, zorunlu bir alemde yaşamıyoruz. Bu mümkün alemin kendine göre güzellikleri varsa yine bu imkandan kaynaklanıyor demektir. O nedenle bu alemin mümkün alem olabilmesinin bir takım asgari koşulları, asgari durumları söz konusu, o asgari durumların sağlanabilmesi de şer dediğimiz bir takım durumların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş oluyor. Bakın bir AB maddesi var, demiş ki maddesinin kendisinden kaynaklanan kötülüğe gelince herhangi bir maddenin ilk varlığa gelişi sırasında bazı dış kötülükleri araya girerek ona iyice yerleşir. Bu durum maddenin kötülüğü karşılayacak olan özel yeteneğinin gelişmesine engel olur. Örnek olarak insan ve atın meydana gelişini sağlayan maddeyi düşünelim. Söz konusu maddeye bir etkenin karışmasıyla o istenen şekli ve kıvamı kabul etmeyecek derecede bayağı bir yapıya sahip olur. Dünya yapısının yetkinliği için gerekli olan şey bulunamayınca yaratılışında e, bozukluk meydana gelir diyor. Yine bakın bu durum failin esirgemesinden değil. Yani ilahi olanın herhangi bir şeye kısması söz konusu değil. Edilgin olanın yani mün failin, yani maddenin o etkiyi kabul etme işinden ileri gelmektedir diyor. Burası işaret etmeye çalıştığım noktaydı. Ve maddeye dışarıdan ilişen sebebe gelince... <gülüyor> Bu ya maddi yetkinliğe ulaştıran şey engel olup, onu yetkinlikten uzak kılan veya yetkinliğe azıt ve onu ortadan kaldıran bir şeydir. Buna örnek olarak, yoğunlaştıran bulutların, yüksek dağların gölgesinin, meyvelerin olgunlaşmak için ihtiyaç duydukları güneş ışında engel olmaları. Yani burada ona muhatap olanlar açısından bir şer gibi bir durum ortaya çıkıyor ama bulutların kendisi açısından bir sorun söz konusu değil. Peki bu. Bu yaşanan şey bulutların kemaliyle ilgili bir durum gibi. Burada bir kavramsallaştırma var. Kısaca ona işaret etmek isterim. Yine meşayi felsefede şöyle bir e, kozmoloji anlayışı var. Ay altı alem ay üstü alem olarak adlandırılan bir e, durum var. Ay altı alem bizim gibi beşerin, maddenin bulunduğu bir alem. Ay üstü alem söz konusu olduğunda orada madde yok. İlahi bir alem gibi belli bir anlamda. Ay üstü alemi vücubiyetle yani zorunlu bir alem olarak düşünmek mümkün ve ayal alemi ise mümkünlerin olduğu bir alem olarak düşünmek mümkün. Şimdi mümkünlerin buradaki mümkün kavramı nasıl bir problemi çözmeye im imkan tanıyor? Bizim alemimizi mümkün kılan şey yani şeylerin öyle de olması böyle de olması bizim öyle de davranabilmemiz böyle de davranabilmemiz belli bir anlamda bir isteğimizin isteyerek yapmak istemeyerek yapmak şeklinde e, bu alemi karakterize eden en temel yapı imkan kavramıyla ifade ediliyor. Bu alemde mümkünlerin olduğunu görüyoruz. Zorunlu alem söz konusu olduğunda olan şeylerin olduklarından başka türlü olmasına imkan yok. i̇bn Sina diyor ki eğer e, hem ayaltı altı alemde olayım hem de şer olmasın diye düşünüyorsan o zaman bu imkanından feragat etmeye gerektirir diyor. Yani şunu demeye çalışıyor, ilahi olan açısından metafizik olarak baktığımızda bütünüyle mükemmel bir alem vücuda getirmek mümkündür. Yani mümkündür derken bu, bu mümkün. Bu mümkünlüğü görmek istiyorsan meleklerin alemine bakabilirsin diyor. Yani üstü alem dediğimiz, diğer varlıkların alemine bakabilirsin. Burada herhangi bir şer yok. Ama o alemin de imkan özelliği yok. O alemde imkan diye bir kavram yok. Onların yaptıklarından başka türlü yapmaların imkan yok. Bizim için mümkün bir dünyada yaşıyoruz. Buna karşın mümkünün mümkün olabilmesi için e, o dünya içerisinde e, iyiliğin de şerrin de olması lazım. Yani toparlayarak söylersem salt iyiliğin olduğu alem, hiçbir şekilde şerrin kendisine ilişmediği alem e, zorunluluk alemi olabilir. Mümkünler dünyasında hem mümkün olacak hem de sürekli olarak iyiliğin ortaya çıkması çelişik bir kavramdır diyecektir. Hatırlayın çelişik kavramı bu akşam çok sıklıkla değineceğim kavramlardan birisi olacak. Çelişik kavram örneğine efendim, evli bekar kavramını düşünebilirsiniz. Evli bekar çelişik bir kavram. Yuvarlak kare ifadesini düşünebilirsiniz. İki kere iki beş eder ifadesini düşünebilirsiniz. Bunlar çelişik kavramlar, mantıksal olarak çelişik, anlamsız, saçma kavramlar. Bir başka ifadeyle diyor ki i̇bn Sina, hem mümkün bir alem meydana getirmek, hem de bu mümkün alem içerisinde sadece e, iyiliklerin olmasını düşünmüş olmak çelişik bir kavram olurdu diyor. Yani mutlak olarak hep iyiliğin olmasıyla e, zorunluluk arasında bir paralellik var gibi görünüyor. Yine diğer taraftan e, baktığımızda söylediği şeylerden birisi, kötülüğün az olduğunu ifade ettiği şeylerden birisi ve yine en temelde kullandığı argümanlardan birisi de az kötülük için çok iyilik terk edilemez ilkesi var. Bunun için verdiği örneklerden birisi şu arkadaşlar. Ateşi düşünelim. İlahi olan e, ateşin ateşi de var etmiş. E, tabiatıyla ateş, Bizim için e, insan kültürü ve insan hayatı söz konusu olduğunda e, vazgeçemeyeceğimiz araçlardan birisi, vazgeçilemeyeceğimiz fırsatlardan birisi hatta çok önemli bir dönüm noktası belli bir anlamda ateşin varlığı. Bu kadar hayırımıza olan şey bazen şerrimize de oluyor. Bizi yakmasından, bir evimizi yakmasından yani hayırlı olan şeyleri de yok etmesi gibi bir özelliği de söz konusu. Eğer diyor ki Ebine Sina, siz eğer e, ilahi olan niçin bu ateşi meydana getir diye sorarsanız e, daha büyük bir faydeden dolayı. Eğer bu ateşi yapmamış olsaydı daha büyük bir şer ortaya çıkmış olacaktı. Tabiatıyla daha büyük bir şerrin, e, şerre sebep verendense daha az şerre sebep veren tercih edilmiş gibi görünüyor. Eğer derseniz ki güzel e, ateşi yaksın ama ateşer hep iyi yaksın Efendim şey özürlerimi bir yaksın, iyi olanları yakmasın falan diye bir şey derseniz bu da çelişik bir şey olur. Yani bazen yakan, bazen yakmayan ateşte öyle zannediyorum ki e, pek akıllı bir kavram gibi yani yine çelişik bir kavram gibi görünüyor. Hani nasıl e, bekar evli ifadesi nasıl çelişik bir kavramsa bazen yakan, bazen yakmayan ateşte e, benzer bir şekilde çelişik bir kavram gibi duruyor. Efendim Emine Hanım için söyleyeyim, imtihan kavramı, kötülük kavramı ile kuşkusuz söyleyeceğim şeylerden birisi Emine Hanım. Ee, ama size şunu söyleyeyim, ilahiyatçı arkadaşların şöyle bir tabiatı var, ee, birkaç tane kavram var bunlardan birisi imtihan kavramı. Bunlar bağışlayın beni ee, maymuncuk gibi, yani her meseleyi çözülüyor, her mesele, hangi mesele olursa olsun imtihan kavramı ile. Bunlar çözüyorlar. Her meseleye iyi gelen bir kavram gibi görünüyor. Bunu önemsemediğimden dolayı değil. Kuşkusuz biz de imtihan olan, imtihana inanan insanlarız. Fakat bu kavramı olur olmaz her yerde kullanmanın ben sağlıklı olmadığı diyeyim. Ama katkanız için çok teşekkür ederim. Bu derste de kullanacağım ama en son kullanacağım. Yani nerede kullanacağım diye sorarsanız, anlayamazsak, kötülüğü anlayamadı, anlayamıyorsak, her şeye rağmen baktık. O cihetten anlaşılmıyor, bir cihetten anlaşılmıyor. E o zaman diyebiliriz ki evet bu e, şer meselesi, imtihanla alakalı. İmtihan kavramının olur olmaz her şeyin içerisine kullanmak bizim üzerimize düşen sorumlulukların üzerine örtebilir. Yanlışın faillerini göstermeyebilir. E, efendim, e, e, Ortada bir sorun varsa diyelim ki başımıza her gün gelen alelade olayları düşünelim. E, Türkiye hiç vukuata eksik olmayan bir memleket maşallah işte diyelim ki geçenlerde yaşadığımız maden faciasını düşünelim veyahut da asansör faciasını düşünelim. İmtihan mı? Kuşkusuz imtihanlık tarafı var ama bu kavramla o meseleyi ele almak üzerimizdeki sorumluluğu belli bir anlamda sorumluluğu örten bir muhtevada. Böyle kullanılması problem gibi görünüyor. Diyelim ki deprem. İstanbul'da yaşıyoruz. Her zaman deprem olabilir. İmtihanlık tarafı var mı? Gayet tabii ki var ama bunun böyle olmuş olması genelde kavramın kullanılmış biçimine baktığımızda yanlış kullanılıyor gibi görünüyor. Bence çok enflasyonlu bir şekilde kullanılıyor. Bir kere daha vurgulayarak söyleyeyim. Her meselede kullanılıyor. Yeri geldiğinde az kullanmak lazım. Yani imtihan kavramı benim gözümde şudur. Sizin iktidarınızı, sizin gücünüzü, sizin gücünüzün bittiği yerde başlar. Her şeye rağmen... Artık bir şey yapamıyorsanız, dilinizden bir şey gelmiyorsa, her şey olmuş bitmişse artık yapacak bir şey yok. imtihan deyip sabır e, durumu olabilir. Ama o aşamaya kadar bence onu daha az dikkatli kullanmak e, gerektiği kanaatim diyeyim. Bu vesileyle de e, açmış olmak istedim size. Kuşkusuz hani, katkılarınız için de teşekkür ederim ama e, buna da işaret etmiş olmak istedim. Elbette bir i Sina'da kalmam sizi şaşırtmasın. Dersin sonuna doğru Kur'an'i kötülük meselesi üzerinde de daha detaylı bir şekilde bu imtihan kavramına da değineceğim. Birazcık Belki İbn-i Sina'da kalmam birazcık hafif e, felsefi ve metafizik tarafı var. Dolambaçlı ifadeleri var. E, belki bu açıdan hani hafif sıkılmış da olabilirsiniz. E, anlaşılabilir bir şey. Evet, şimdi bakın şu çok sorulan bir soru olacak bize. Bir sonraki kısımda da soracağımız bir soru olacak. İyiliğin bütün var ve olması için neden kötülüğe tamamen engel olunmuyor? Bu çok güncel bir sorudur i̇bn Sina açısından. Üstadım bunu sorduğu tarih 12. asır ama bugün de yine aynı şekilde. Diyor ki, Önü olması durumunda o şey artık o şey olmaktan çıkardı. Başka bir e, muhtevada olurdu. O şeyin o şey olabilmesi ancak e, o şerle mümkündür şeklinde bir izah e, durumu söz konusu. Son olarak şuradan kötülük nadiren ve bazı zamanlarda değil çoğunlukla gerçekleşen bir şeydir denilirse diyor bir eleştirisi durum gerçekte de öyle deriz değildir deriz. Kötülük çok sayıda olsa da çoğunlukla gerçekleşen bir şey değildir. Çok sayıda olanla, kifir olanla, ekser olan arasında fark vardır diyor. <gülüyor> Tabiatı ile evrende şerrin çok veyahut da daha çok, hayırdan daha çok olmadığını ifade ediyor. Bu i̇bn Sina ile alakalı Teodiseydi. Metafizik bir tarafı var. Bütün sistemi içerisinde anlamlı olan tarafı var. Ve siz birazcık daha kelama yakın olan daha net cevaplar bekliyor olabilirsiniz. Belki onlara da, onlara doğru da gidebiliriz. Şimdi mümkün alemlerin en iyisi diye bir kavram var İmam Gazali'de. Çok ilginç bir kavram, onun kavramsallaştırması söz konusu olduğunda. Şöyle okuyalım. Leyse fil imkân, ebdâv mimmâ kân. İmam Gazali diyor ki, leyse yoktur, değildir, fil imkan imkan, imkanı yoktur, imkansızdır daha iyisenin, daha güzelinin olmasına olan şeyden. Biz buna e, felsefede, literatürde mümkün alemlerin en iyisi teodisesi diyoruz. Yani ilahi olan diyor ki e, içinde yer aldığımız alemin başka türlü olmasına imkan yoktu. Şimdi niye böyle bir teodise var? Bu niye ortaya çıkıyor? Bunun ortaya çıkmasının bir arka planı var. Şöyle ki İnsanlar şunu soruyorlar yani ya bu, bu, bu alem daha iyi olamaz mıydı? Yani daha iyi olamaz mıydı diye kötülük şer probleminin e, ortaya çıkardığı sorulardan birisi bu. Daha şersiz, daha iyi, daha güzel bir dünya mümkün olamaz mıydı diye sorulduğunda e, biz kendi kendimize sorsak bunu muhtemelen daha iyisi olabilirdi şeklinde bir e, sanki Bazen düşündüğümüz oluyor. Daha iyisi olabilirdi, şöyle olabilirdi. En azından kişisel hayatlarımız açısından bunu çok düşündüğümüz olur. Ama Gazali bunun böyle olmayacağını, olamayacağını söylüyor. Şimdi niye olamayacağını söylüyor? Zannedersem bir metafizik sorundan dolayı. O metafizik sorun da şu. Konuyu anlatmak açısından söylüyorum. Tabiri caizse sanki ilahi olan alemi mevcuda getirirken, varlığa getirirken... Önünde mümkün seçenekler vardı. Mesela A alemi, B alemi, C alemi, D alemi gibi çok sayıda ve hatta sonsuz sayıda seçenekler vardı. Bunları iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi ve en iyi olarak belli bir anlamda da mümkün. Gazali diyor ki ilahi olan bu mümkün alemler içerisinde en iyi olanı, öbdanı meydana getirmiştir. Ve tam da bu nedenle evrenin olduğundan başka türlü olmasının imkan yoktur. Niye bunu söylüyor? Çünkü ilahi olanın daha iyisini yapabileceği halde daha kötüsünü yapmış olması veyahut da daha eksiğini yapabileceğinden daha eksiğini yapmış olması onun metafizi açısından sorumlu gibi görünüyor. Çünkü sınıfı söyleyeyim sanki ilahi olan verebileceği bir şeyden eksiltmiş, eksik vermiş ki onun cömertliği açısından, adaleti açısından e, düşünemediğimiz bir şey. O itibarla e, diyor ki ilahi olan var olabilecek, mümkün olabilecek alemlerden en iyisini meydana getirmiştir. O nedenle diyor, yani bunu eğer bunu kavrarsanız olabil, bu alemin içinde yer aldığımız alemin, olabilecek insanların, olabilecek alemlerin, en iyisi olduğunu anlarsanız şunu da fark edersiniz diyor. Ee, şuradan birkaç cümle okuyacağım size. Şimdi bütün bu vardık şöyle şöyle olsaydı, böyle yapsaydık şunlar şunlar olsaydı vesaire diyor. Ee, hepsi olsaydı bile Allah'ın bu dünyada vahirette düzenlediği tarzda bir sivriye sinek kanadı kadar ne bir artış ne bir düşüş kaydedilerdi. Bundan ne bir zerreyi kaldırabilirler ne de bir zerreyi alçaltabilirlerdi. Düzenlemeleriyle ne bir hastalığa ne de bir hastaya, hataya, eksikliğe, yoksulluğa, kötülüğe maruz kalan birinin derdini uzaklaştırabilirlerdi diyor. Yani hani bazen varsaydığımız var ya, yani dediği şey şu. Bütün insanları en akıllarının aklında, en alimlerinin ilminde nefislerin kaldırabileceği tüm bilgileri yaratıp üzerlerine, tarif edilemeyecek kadar hikmeti yağdırsaydı, sonlarda her birinin hepsinin sahip olduğu ilim, hikmet ve verseydi, sorunlar için işlerin neticelerini ortaya çıkarsaydı onun aşkan alemin sırlarını öğrenseydi bile onun açısından bir şey değişmezdi. Yani e, gazal açısından evrende başka bir şey değişmezdi. Her şey olacağı üzere olacaktı ve hala hazırda öyle olmaktadır şeklinde. Bu ifadelerin yer aldığı Pasaj Gazali'nin İhya Ulu Muddin'de Tevhid, e, şey özür dilerim, tevekkül bahsinde işleniliyor. E, bu baş açısından da dikkate değer bir nokta. E, hmm. Ve yine kullukluğu şey şu, eksiklik yaratılmacıca mükemmel bilinmez. Hayvanlar yaratılmasaydı insanın şerefi ortaya çıkmazdı. Mükemmellik ve eksiklik görecelidir. İlahi cömertleri ve hikmet mükemmeli eksiği birlikte yaratmayı gerektirir şeklinde az önce i̇bn Sina'da özetlemeye çalıştığımız bir takım temel teodiselerin burada da özetlendiğini görüyoruz. Evet İslam düşüncesi içerisinde yani çok sayıda şey söylenebilir ama burada bu iki tane temel yaklaşımı belli bir anlamda özetlemiş olduk. Birazcık kısaca da kalan zaman zarfı içerisinde Batı düşüncesi içerisinde hangi teodiselerin geliştirildiğine bakmak bakalım. Bunlardan birisi mantıksal kötülük problemi dedik dersin en başında. Buna dönük özgür irade savunması adlı bir savunma var. Bu Alvin Plantinga'nın geliştirdiği bir savunma. Dersin en başında yer alan notta var. Burada daha ziyade Alvin Plantinga üzerinden birkaç şey söyleyeceğim. Benim kanaatimce bu hem mantıksal kötülük problemi hem de şimdi birazdan Alvin Plantinga üzerinden anlatacağım özgür irade savunması, klasik dönemde Muhtizile tarafından geliştirilen Teodise ile çok yakın bir paralelliği var. Ee, şöyle, Alvin Plantinga diyor ki, temel argümanımız şuydu, mantıksal problemindeki, kötülük problemindeki şeyi hatırlarsanız yapıyı, ilahi olan e, hem iyi, mutlak iyi, hem mutlak, Ilme sahip ve mutlak kudrete sahip tabiatıyla nasıl oluyor da ondan şer meydana çıkıyor. Buna Plantinga'nın verdiği şey şu, çok net bir şekilde özgür irade savunmasının bu sorunu çözdüğünü düşünüyor. Şöyle ki evrende niçin şer vardır diye sorarsanız buna verilebilecek en güçlü argümanlardan birisi ilahi olan insanlara özgürlük vermiştir, özgür irade vermiştir. Peki özgür irade ile bu sıfatların alakası nedir diye sorarsak özgür iradenin belli bir anlamda yani geçen haftaki konuştuğumuz meseleyle de bazı ilim sıfatıyla alakalı konuştuğumuz meselelerle de bu akşamki işlediğimiz ders alakalı şöyle ki bir insanın en azından kötülüğü seçebilme, kötülüğü yapabilme, kötülüğe meyli olması lazım ki yahut da sadece kötülüğü değil, önümüzde iyilik ve kötülük seçenekleriyle karşı karşıya kaldığımızda, e, iyiliği ve kötülüğü eşit bir şekilde isteyebilme, tercih edebilme irademizin olması lazım ki, biz gerçekten özgür iradeye sahibiz diyelim. Yani, e, Plantinga diyor ki, eğer insanlar e, sürekli olarak iyiliği seçen varlıklar olmuş olsaydı, ve altta sadece kötülüğü yapan varlıklar olmuş olsaydı, e, bu takdirde, bir özgür iradeden söz edemezdik. Yani şey diyor ki Plantinga, ilahi olanın insanlara özgürlük verebilmesinin koşulu en azından bir kere, en asgari seviyede şerrin olabilmesiydi diyor. Yani hiç şer olmaksızın, hiç şerri tasavvur etmeksizin bir özgür iradeyi tasavvur etmek mümkün değildir diyor. Evet. Özetle bu argümanın temel hareket noktası bu. Çok kabaca söylediğim bir başka ifadeyle evrende özellikle ahlaki kötülükler söz konusu olduğunda, insanla alakalı kötülükler söz konusu olduğunda bunların faili, bunların mesnedi ilahi olan değil, ilahi olanla alakalı olan bir durum değil. Aksine ilahi olanın insana vermiş olduğu özgürlükle, seçimle, tercih hürriyetiyle alakalı olan bir durumdur diyor. Çağdaş din felsefesi içerisinde Plantinga'ya atfedilen bu özgür irade savunmasının kötülüğün, özellikle de mantıksal kötülük probleminin belli bir anlamda çözme gücünün yüksek olduğu ifade ediliyor. Benim kanaatimce de öyle. Hatta bu sadece modern dönemde Plantinga ile alakalı değil, klasik kelam ekolünde özellikle muhtezilat'te benzer bir fikirden hareket ediyor. En azından bu mantıksal kötülük problemi şekliyle meseleyi kavramsallaştırmış, olmasalarda. Bir başka ifadeyle toparlayarak söylersem, Alvin Plantinga'nın söylediği şey e, iddia edildiği üzere eleştirmenler ve ateistler tarafından iddia edildiği üzere kültürün varlığıyla bu ilahi sıfatlar ve ilahi olanın varlığı arasında herhangi bir tutarsızlık söz konusu değildir. Ama tartışma burada bitmiyor tabiatıyla. Bu tartışmanın henüz başlangıcı. Çünkü bazı eleştirmenler var. Diyorlar ki o zaman madem ki Tanrı'nın her şeye gücü yetiyor. O zaman bizi hem özgür hem de sürekli olarak iyiliği seçen bir varlık olarak yaratamaz mıydı? Şeklinde bir karşı eleştirileri var. Yani madem ki her şeye bunu yapan da Meki denilen bir eleştirmen var. Hala hazırda ölmüş. Çok meşhur bir adam. Özellikle bizim sahada. Bunu bu şekilde yapamaz mıydı diye baktığımızda. Buna şeyin, Plantinga'nın verdiği cevap şu. Aslında taş paradoksundaki meseleyi nasıl çözmüşsek bu meselenin çözümü de belli bir anlamda birbirine paraleldir. Hatırlayacaksınız, Tanrı'nın her şeye gücü yeter şeklindeki ifadeyi biz nasıl çözmüştük? Bir takım saçma şeyleri istemek, Tanrı'nın kudretiyle saçma şeylerin yapılabileceğini onun kudretiyle ilişkilendirmenin herhangi bir faydası yok. Saçma bir beklenti. Yani Tanrı evli bekar yapamaz mıydı? Tanrı iki, iki yuvarlak kare yapamaz mıydı diye soru sormak saçma bir soru. Çünkü e, bu soruların, daha doğrusu bu beklentilerin mantıksal bir karşılığı yok. Anlamlı beklentiler değil. Şimdi buradaki durum da benzer bir şekildedir. benzerdir diyor e, Plantinga. Şöyle ki ee, hem, yani diyor ki Meki'ye belli bir anlamda senin ne dediğini kulağın duyuyor mu? Yani hem özgür olacaklar hem de sürekli olarak iyi seçecekler. Yani Tanrı insanı böyle yaratamaz mıydı? Yani ne dediğini duyuyor musun? Hem özgür olacağız hem de sürekli olarak iyi yapacağız. Yani bu evli ama bekar ifadesi ne kadar tutarlı bir ifadeyse, ne kadar anlamlı bir ifade ise özgür ama sürekli olarak iyi yapıyor ifadesi o kadar tutarlıdır diyecektir. Bir başka deyişle de, hem özgür olmak hem de sürekli olarak iyiliği seçmek birbiriyle çelişik ifadelerdir. Çünkü siz özgürseniz kötülüğü yapabilir olmanız lazım. Yani yapmayabilirseniz de. Zaten kötülüğü yapmamış olmak yapabilir olmanıza rağmen kötülüğü yapmıyorsanız, hayrı yapıyorsanız bunun bir anlamı ve önemi var. Yoksa zaten yapamadığınız bir şeyin e, bir değeri de söz konusu değil. Ya yani sahip olmadığınız herhangi bir şeyi isteseniz ne olacak? Ona sahip olma yetisiniz, sahipseniz buna rağmen yapmıyorsanız onun bir anlamı var ahlaki açıdan. Toparlayarak söylersem e, Plantinga bu açıdan yine Mekke'nin karşı atağının belli bir anlamda karşı eleştirisinin yine geçersiz olduğunu söyleyecek. Burada bir dize argümantasyon var onların böyle çok yoğun halinden. Ee, sorumlu değilsiniz ama temel mantığı bilmekte, özgür iradesini bilmekte, teodisesini bilmekte e, ve onun temel e, kuruluş yapısını bilmekte fayda var. Yoksa buradaki uzun detaylardan e, en azından hani merak edersen söyleyeyim sınav seviyesinde sorumlu değilsiniz. Zor bir parça. E, kabul ediyorum çok e, oldukça mantıksal yükü olan e, bir parça. Bu temel mantığı yakalamakta yarar var. Tartışma burada bitmiş mi diye sorarsanız bitmedi. Yine devam ediyor. Yani bazıları <gülüyor> eleştirmenler diyorlar ki mesela cenneti düşünelim. Şimdi cennette özgür olacak mıyız? Ee, hepimizin söyleyeceği şey muhtemelen özgür olacağımız. Peki cennette kötülük var mı diye sorduğumuzda bu defa cennette kötülük de olmadığını söyleye söyleyeceğiz muhtemelen. Meki ee, ve bugünkü modern ateizmde kullanılan... Bir cennet paradoksu diye bir paradoks var. Bu cennet paradoksunun ifade ettiği şey yani madem ki bunlar cennette mümkün dolayısıyla niçin bu dünyada da mümkün olmasın şeklinde bir e, karşı argüman söz konusu. Şu kadarını söyleyeyim size yani bu belli bir yerde e, ciddi bir konu olmaktan çıkıp tamamen bir polemik e, havasına bürünmüş bir muhtevada e, konu işleniliyor Kanaatimce söyleyeyim size, bu özellikle özgür irade savunmasının ben birçok sorunu çözdüğü kanaatindeyim. Hatta birazdan söyleyeceğim size, bir takım doğal kötülüklerin çözümü de yine bu özgür irade savunmasıyla alakalı görünüyor. Temel nedenini de açacağım. E, çağdaş felsefede yine bu kötülük problemi ve teorize meselesi söz konusu olduğunda oldukça meşhur olan, ismi sıklıkla anılan John Hick diye bir düşünür var, birliğin felsefecisi, ölmüş. Yakınlarda öldü. Ee, yine ilerleyen haftalarda başka vesilelerle ismini anacağımız bir isim. Delinci kötülük problemi ve ruh yapma teodesine dönük bir e, tartışma. Delinci kötülük probleminin mantıksal kötülük probleminde çok küçük bir farkı var. Mantıksal, daha mantıklı bir yapıda. Delinci kötülük probleminin e, genelde dayandığı argüman, evrendeki kötülüklerin varlığının, iyiliklerin varlığından daha fazla olduğu delili üzerine kurulu. Yani e, evet madem ki Plantinga'nın dedikleri haklı e, yani diyelim ki evrende insana özgürlüğün verilebilmesi için belli miktarda kötülüğün olmasına lüzum vardı. Bu anlaşılabilir ama peki bu kadar fazla olmasına gerek var mıydı diye bir eleştiri söz konusu. E, Buraya şu an ikin verdiği bir dizi cevap var. Ruh yapma teodisisi de bu delici kötülük problemini belli bir anlamda çözebilecek bir karakterdir. Nasıl diye sorarsanız şöyle söyleyeyim, ee, size bir başka bir yerden örnek vereyim. O örnek, o model üzerinden buradaki konuyu tartışmaya ve anlamaya çalışalım. Ee, Tasavvuf, ta biliyorsunuz çile kavramı var değil mi? Çile aslında e, Farsça 40 demektir. Çelo, Çeharşembe'deki o da 4. Çile dediğimiz şey 40'la alakalı bir şey. Ee, peki ne olmuştu bu 40 rakamı? çile gibi bir olumsuz bir imaja dönüşmüş. Çile çekmek, çile doldurmak, çile bilbilim, çileye dönmüş. Sınav çilesi, efendim başka çileler vesaire. E niye böyle olmuş diye baktığımızda tasavvufta deniliyor ki kişinin eee giren kişinin olgunluğu kazanabilmesi için ruhen olgunlaşabilmesi için kemal edebilmesi için nefsini terbiye edebilmesi için vesaire. Bütün bu amaçlarla Bazen 40 gün, bazen 80 gün, ne bileyim başka yerlerde bazen bir yıl olduğunu bazı meylevilerde biliyoruz. Ee, niye çileye giriyorlar bildiğimiz şekilde bir lokma, bir hırka? Şu nedenden dolayı. Yani ee, ruhlarını olgunlaştırmak için, kendilerini oluşkunlaştırmak için, ermek için. Bir başka deyişle kişiler bilerek ve isteyerek ama belli bir maksada matufen... Ee, başkaları açısından şer gibi görünen, kötü gibi görünen, çile olarak algılanan bir durumu bilerek ve isteyerek e, bu işin içerisine gelebiliyorlar. Ama bir maksada matufen, o da nedir diye sorarsanız olgunlaşma, e, belli bir anlamda devrimleşme için bunu seçmiş olabiliyorlar. Bu model bize John Hick'in yapmak istediği teodiseyi çok net bir şekilde izah ediyor. Çünkü John Hick'in ruh yapma kavramıyla kastettiği şey bu. Türkçe'ye birazcık tuhaf bir şekilde duruyor. Making soul, yani ruhun yapılışı gibi bir anlamı var. John Hick diyor ki, eğer ilahi olanın evreni meydana getirmesinden gaye şu idiyse, yani insanların maksimum seviyede mutlu olacakları, maksimum seviyede huzurlu olacakları, bir başka ifadeyle dünnevi bir cennet içerisinde yaşayabilecekleri bir ortamı amaçlamışsa Tanrı, evet siz haklısınız, evrende şer var. Ama Tanrı böyle bir şey amaçlamadı diyor. Çünkü onun bu evreni bu şekilde eksik olarak, kemallerden eksik olarak belli bir anlamda meydana getirmesinin nedeni bizim ruhen olgunlaşabileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimiz insanlar olabilmemiz için de diyor. Bir başka ifadeyle karşı karşıya kaldığımız şerler, Bizi olgunlaştıran, bizi belli bir anlamda yapılışımıza, kemale erişimize vesile olan durumlardır diyor. Özellikle ahlaki açıdan. Söz gelimin bir yangın var. Bir yangın esnasında aramızdan birisi o yangında kalan bir canı kurtarmak için, bir bebeği kurtarmak için söz gelimi yangının içerisine kendisini atabiliyor. Bu cesaret... Başkası için kendi canını bile verebilmek, başkası için kendini feda edebilmek şeklindeki bu erdemli davranış, ahlaki davranış ortaya çıkmış oluyor. Yani John Hick diyor ki, kötülükler kötülüklerin varlığı bizim kendimizi gerçekleştirmemize ya da gerçekleştiremememize. Yani içimizde bencillik mi var, cömertlik mi var, başkaları için yardımseverlik mi var? Yoksa hiçbir şekilde yardımda bulunmama gibi hasletler mi var? Bunların ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Yahut da bunların gelişmesine imkan vermiş oluyor. Özellikle mesela deprem söz konusu. İşte Türkiye'nin en yakın depremi, Van depremi. Biliyorsunuz öncesindeki yaşananları ve tartışanları hatırlayacaksınız. Ama Ban depremi çok farklı bir şekilde bir dönüşüne sebebiyet verdi. Türkiye'de birlikte yardımlaşmaya, birlikte hareket etmeye çok farklı bir ruhun ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Ha burada bazıları diyebilirsiniz ki yatanların böyle bir şeye ihtiyacı mı var? Hani bütün bunlar olmadan olmaz mıydı diye düşünülürse ama bu dünyanın tabiatı böyle görünüyor, böyle kurulmuş. Yani e, bir çocuk açısından düşündüğümüzde diyelim ki insan olmanın kendisi, dişiniz çıkarsa ateşlenirsiniz, ne bileyim ergen olursunuz, başka sorunlar yaşarsınız. Efendim yeni doğan bir bebeğin e, diyelim ki sindirim sisteminin gelişmesi için gazının çıkarması lazım mesela. Yani insan oluşta e, hep daha sonraki elde edilebilecek daha yüksek menfaatler, daha yüksek emeller için ufak tefek sıkıntılar ve sürekli olarak e, bir şekilde karşılaştığımız bir durum gibi görünüyor. E, Şimdi imtihana çıktık derseniz işte şunu sormak lazım. Yani maksatsız ve gizemsiz bir ihtim, imtihan değil de e, nihayetinde belli bir ölçüde amacını anlayabildiğimiz, maksadını anlayabildiğimiz e, bir imtihan. Eğer hani illa imtihan diyecekseniz buraya ruh yapma teodisesinde. Ama buraya bir imtihan yok gibi görünüyor. Bir başka ifadeyle ruhen e, belli bir anlamda olgunlaşmanızı, imkan vermiş gibi görünüyor. Şimdi kalan süre zarfında sizin en son bir de Kur'an-ı Teodise'ye değinmiş olayım. Ondan sonra da bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. Genelde Kur'an'ın mantığına bakıldığında şöyle bir e, sarılama yapmak mümkün. Mesela imtihan ama e, işte imtihan ve eğitim gibi bir sarılama. E, gerekçe var, zikredilen gerekçeler içerisinde. Bunların içinde benim kanaatimce en güçlü olanlarından birisi, yani en güçlü olan ifadelerinden birisi, kerami bir deyişle söylersek cüz-i iradenin hatalı kullanılması. Bunun nerede ifade edildiğini söyleyeceğim. Sonra cüz-i iradenin hatalı olarak kullanılması bizi disiplin ve cezaya belli bir anlamda götürüyor. Dolayısıyla hem ceza var, Bazen de disiplin etmek için gelen cezalar var. Bir de bunun yanında imtihan kavramı var. İmtihan ve eğitim kavramı var. Ve son olarak da gerçek adalet yurdu olarak ahiret <gülüyor> şeklinde, ahiret tabiatıyla en temelli çözüm noktalarından birisi gibi görünüyor. Ama bunun da ben aynı imtihan kavramında olduğu üzere çok yerli yersiz kullanıldığını düşünüyorum. Ahirete bir hazırlık yani. Ahiret pasifçe şehirler içerisinde kalıp beklediğimiz bir yer değil de kendisi için e, hazırlık yaptığımız bir alan gibi. Hud suresinde mesela imtihan ama bu imtihanın mantığı mesela hanginizin ameli hal ve hareketlerinden daha güzel olacağı hususunda veyahut da işte Mül suresinde Ey yukum amelen. Yani sizin hanginiz amel bakımından daha iyi e, bu sınanması, bunun ortaya çıkması açısından bir imtihan var. Yani yine imtihanla alakalı bir kere daha altını çizerek söyleyeyim. İmtihanı kullanmayalım demiyorum. Kuşkusuz önemli bir kavram. Kur'an'ı bir kavram. E, fakat amaçsız bir imtihan değil. Yani manasız bir imtihan değil. Manasız durumlara, anlamak istemediğimiz durumlara bir kılıf olarak kullandığımız bir imtihan kavramı değil. Aksine anlayabildiğimiz e, durumlar için belli bir anlamda kullandığımız bir imtihan kavramı, bizi yetiştiren bir imtihan kavramını vurgulamak daha sağlıklı gibi görünüyor. Bu disiplin ve ceza söz konusu olduğunu Kur'an-ı Kerim'in en fazla vurguladığı hususlardan birisi. Onları zulme zalimiyorlar belki işte yazdığımken biz onlara zulmetmedik ve hatta bu kazalemu lil Allah zalim değildir. Onlar kendilerine yazık ettiler şeklindeki durumlardan anlarsak ilahi olan haksız yere zulmedici, haksız yere ceza verici şeklinde kesinlikle böyle bir yaklaşımı söz konusu değil. Yani bu şurada bir ayet-i kerime vardı onu tam yerini bulamadım ondan bir taraftan bakıyorum. Benim açımdan çok önemli olduğunu düşündüğüm bir ayet-i kerime. Bakın Şura suresi 30. ayet-i kerime. Bu çok muazzam bir ayet-i kerime. Bunu tamamlayan bir başka ayet-i kerime daha var idi. Şu an hızlıca ilerlediğim için bulamadım. Ama siz bulursunuz zannedersen. Zahara'l-fesadü fil berri vel bahri bi meamilet eydin nas diye. Karada ve denizde insanların... Elleriyle yaptıklarından dolayı e, fesat ortaya çıktı. Zahara'l-fesadu fil berri vel bahri bima faaleteydinnaz. Çok müthiş bir ayet-i kerimedir. Yani insanların ellerinin yaptıklarından dolayı Karadavideniz'de fesat ortaya çıktı. Bu ayet-i kerimin işaret etmek istediği şey şu. E, yani hani belli bir anlamda diğer türlü de okursak isteseydi insanlar Karadavideniz'de Hayrın da ortaya çıkmasına sebebiyet verebilirlerdi. Ama hayrı değil de onlar şerri, fesadın ortaya çıkmasını istediler gibi bir durum ortaya çıkmış oluyor. Devamında da bir <gülüyor> ki yaptıkları işledikleri şeyin bir kısmını da onlara tattırır. Niye? Bir ceza olarak belki vazgeçerler diye. Şöyle söylemek isterim size, mesela niye karda ve denizde insanların yaptıklarından dolayı fesat ortaya çıkmıştır diye sorarsanız, diyelim ki denizi kullanıyoruz, denize herhangi bir atı atıyorsunuz, aynı denizden balık yiyorsunuz, o balık diyelim ki has, sizde kanserojen bir e, etki yapmış oluyor, bir başka şerre sebebiyet vermiş oluyor. Kur'an-ı anlatmaya çalıştığı şey, evrende meydana gelen ahlaki kötülüklerle e, insanın özgür iradesinin, veyahut da cüz-i iradesinin hangisi daha çok hoşunuza giderse bir şekilde bunlarla alakalı oldu. Yani bir karşılıklılık olduğu Çünkü ceza kavramı da bizde hep negatif anlamda kullanılıyor ama ceza Arapçada karşılık demektir. Yani iyilik yaparsanız iyiliğin cezası, kötülük yaparsanız kötülüğün cezası. Hatta ahlaki anlamda Kur'an-ı Kerim'de e, fesada dair önerilen ceza başka hiçbir yerde bu ceza yok yani çok ilginç bir ayet bu kıvamda bu şiddette biliyor musunuz fesadın e, cezasını Kur'an açısından <gülüyor> evet öldürmek evet <gülüyor> Kur'an-ı Kerim açısından fesadın cezası e, çok ilginç, çok sert peş peşe gelen e, dört tane faktör var yaktulu onlarla savaşırsınız veyahut ev yusallibu idam ederseniz ev yukattau eydihim min hilafin veyahut da onların elleri ve ayakları çaprazlama bir şekilde keserseniz bunlar Maide suresi şu an numarasını hatırlamıyorum ama bir dördüncü cevap da ev yunfe vune fil ardı diye geçiyor ve altta yeryüzünden onları e, sürgün ederseniz. Şunu demeye çalışıyorum, Kur'an-ı Kerim'in mantı açısından bakıldığında fesat gibi, bunu şer olarak düşünmek mümkün. E, bu kadar net bunun engellenmesi, ortadan kaldırılması için insanı e, teşrif eden başka bir ayet kerime yok gibi görünüyor. Toparlayarak söylersem Kur'an'ın ruhu açısından dinin gelmesi, Hazreti Peygamber'in gelmesi yine şer meselesiyle alakalıdır. Yani tamamen ahlaken iyi olan, hiçbir şerrin olmadığı cemiyete nübüvvet gelebilir ama gelse bile bir tahsin babından olurdu. Yani ne güzel yapıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz, bu hal üzere devam edin şeklinde olurdu. E, tabiatıyla hem nübüvvetin gelmesi, vahyin gelmesi insana verilen özgür irade vesaire düşündüğümüzde bütün bunlar hep şer meselesiyle alakalı gibi görünüyor. Şerin toparlayarak söylersen, şerrin e, asıl faili insan gibi görünüyor. Ahlaki kötülükler söz konusu olduğunda, fiziki kötülükler söz konusu olduğunda onların bir kısmı ile alakalı, depremle ilgili yaşadıklarımızı hatırlarsanız, e, fiziki kötülüklerin bir kısmı da yine ahlaki kötülüklerle alakalı gibi görünüyor de sağlam yaparsanız, efendim, diğer hususları yaparsanız, doğal kötülüklerden korunmak da mümkün, şer gibi görünen hallerden. Ee, toparlayarak söylersem, bütün bunlara rağmen halen bir şerre muhatap oluyorsanız, bunun da belli ki bizim ermemiz ruhen olgunlaşmamız için olduğu pekala düşünülebilir. Yani özetle, Dışarı geldiğinde önce kendimize bakmamız lazım, sonra cemiyete bakmamız lazım, sonra bizim hayrına olabilecek noktalarını düşünmemiz lazım. Her şeye rağmen izah etmekte zorlanıyorsanız, bunun bizi aşan bir imtihan olduğunu düşünmekte hiç kesinlikle bir mahsur yok. Hepimiz bu tür hallerle karşı karşıya kalıyoruz. Ahiret dediğimiz mekanda tam da bu türden adaletsizliklerin, kelimenin tam anlamıyla adalete kavuşacağı bir mekan olarak görünüyor Kur'an-ı Kerim'in mantığı içinde bakıldığında. Tersini düşündüğümüzde yani şimdi, sıralamanın ben makul olandan, anlaşılabilir olandan daha az anlaşılabilir olana doğru olması gerektiğini düşünüyorum. Terse düşünüldüğünde çok suistimal edilen bir kavramsallaştırma efendim e, suçu var gibi e, görünüyor. Evet e, biz buna hırabe e, hırabe suçu artık e, Elif Hanım neyi kastediyorsunuz bilmiyorum. Hırabe suçu her neyse. E, ben en azından bu aşama itibariyle bana ait söylenebileceklerini, söyleyebileceklerimizi bu hafta itibariyle bitirmiş durumdayım. E, onu anladım Elif Hanım. Yani hırabenin e, ne anlama geldiğini anlamadım. İler okumalar yapmak isteyen arkadaşlar için Cafer Bey'in kitabı, On Bey'in kitabı, Mütfullah Cebeci, Kur'an'lı şer problemi. Bunlar çok güzel çalışmalar. Bunlar özellikle Metin Özdemir'in İslam düşüncesinde kötülük problemi takip edilebilir çalışmalar gibi görünüyor. Son derece yararlı çalışmalar. Kötülük problemi daha çok bir dönem boyunca konuşulabilecek, etraflıca, daha yavaş, mesele mesele konuşulabilecek boyutları var. efendim. Onlar için de başka vesileleri, master, doktorayı beklemek lazım. Peki arkadaşlar, anladığım kadarıyla e, suali olan arkadaşlar yok gibi görünüyor. E, başka derslerde görüşmek üzere diyorum. Hayırlı kalın.